Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Efendim, e, meslekler bizi ne doktorlar ne mühendisler ise de varmadık diyerek tekrar... E, doktora vardık. Doktora vardık. <gülüyor> Doktor kelimemizdi. Geçen hafta ilk programı yaptık. Bu hafta devam ediyoruz. E, devam edelim. Bize e, çağrıştırdığı bazı kelimeler var. Vardığımız kelimeler var daha doğrusu. Onları bir sıralayayım istersen Önce ama bir onları bir sosyal medya hesaplarımızı teşekkürümüzü. tabii Teşekkürümüzü. Evet e, teşekkürümüz Nurdan Yunak hanımefendiye geçen hafta da bize destek olmuştu sağ olsunlar evet. var olsunlar. E, i̇nternette de ha, e, hakimiz diyelim ha. <gülüyor> sosyal medyayı kullanıyoruz. Özellikle Twitter'da zaman zaman hem görseller hem küçük alıntılar yayınlıyoruz. Eski programlarımızı da mutlaka koyuyoruz. E, kamusulagüreş at gmail.com işte kamusulagüreş instagram adresimiz var ve twitter adresimiz evet aynı Mevcut. Anda. şimdi biz ilk programda e, çok söylenen beylik sözcüklerden de ister istemez bahsettik ama biraz daha ikinci sözcüklere de vardık Hı -hı. onları programın başında söyleyelim dedik Kerem'le çünkü çok yoğun bugün yetiştiremeyiz diye kaygılandık Hı -hı. hipokrat var evet. tabi bir yemini var tabi o aklımıza geliyor hipokratla ilgili tarihsel bilgi vereceğiz vereceğiz Buluş geliyor tabii aklımıza. Çünkü birçok ünlü doktor var ve icatları var insanlık adına, insan sağlığı adına. İnsan vücudundaki bazı bölgelerin adları doktor adları aslında evet, falan. Doğru diyorsun. İşte adli tıp var. Yine vardığımız kelimelerden. Bir kutsallık durumu söz konusu hayat kurtarmayla ilintili olarak evet. toplum tarafından kutsal görülen, Bilmezlik. önemsenen diyeyim altı çizle çizili. Ya önemsenen ya da? Öldürülürler. Evet. Geçen hafta biraz bahsetmiştik. Maalesef e, ülkemizde de çok sık rastlanılıyor e, doktor cinayetleri, cinayet tabi yani o Sözcüğüne anlamda. Çocuğuna vardık maalesef. Kuyruk var. <gülüyor> Hastane doktor, kuyrukları. Evet. Doktor kuyrukları. Peşinden koşanlar. <gülüyor> evet, e, beyaz tabi önlüklerden dolayı. Yeşil e, yanlış teşhis hikayesi var. Bir de sanat tabi hani çünkü hani birçok doktorda sanatla iç içe. Ee, ...çok yönlü doktorlar da var... ...geçen program pek çok doktoradı saydık... ...mutlaka pek çoğu da eksik kaldı ama... Uh -huh. ...çok yönlüler yani... Ee, ...keza... ...deva ve çare sözcüklerini de doktorla birlikte... ...anmamak... E, ...olası değil... E, latince Kelimesine de varabiliriz aslında e, Çünkü terimleri hep latince e, Hatta bazen çok terimle Konuşuluyor mesleklerde falan hmm. demiştik Efendim geçen haftaki Programımızda e, sözlüklerden Yararlandık yavaş yavaş Daha spesifik kaynaklara doğru ilerliyoruz Bernard Shaw'un gülen Düşünceleri e, Remzi'den Basılan e, çok fazla bize Kaynak sağlıyor son programlarda Şimdi kendi mesleğiyle aslında cerrahlarınkini bir araya getirmiş Bernard Shaw. Demiş ki bir eleştirmen olarak oyunların ilk gecelerinden bir cerrahın ameliyattan hoşlandığı gibi hoşlanıyorum demiş. Hmm. Bir de cerrahların ameliyat etmeyi çok sevdiği hatta ameliyat gerekmese de ameliyat etmek istediklerine dair de bir hmm. dedikodu vardır. Allah Allah. Ben çok duyuyorum vallahi ya <gülüyor> cerraha gitme hemen ameliyat der falan derler. Böyle mesleğim. evet doğru diyorsun böyle bir algı var. İşte işte önce şeye git ne bileyim işte olay neyse üroloğa sonra işte Özellerde de öyle bir algı olur. Evet özel mutlaka ya evet, işte. alet edevata ee, sokar seni evet. ameliyat eder gibi. Emara sokar. Evet, e, biz de kendi e, şeyimizi, e, Flauber ya da Ambrose Bierce gibi şeytani sözlüğümüzü yaparız belki böyle. Efendim, Bernard Shaw'dan gidiyoruz. E, Blanco Postle'nin ortaya çıkışı oyunundan bir alıntı. Dürüst bir oyun yazarı olarak tıp, ol, olmak tıpkı bir dişçi e, gibidir demiş, dişçi olmak gibidir. Acı çektirmeden e, yapılmaz bu iş demiş. Hmm. Ee, ulusların ahlak kuralları da dişlere benzer Ne kadar çürürse dokunmak o kadar acıtır Bu diş hikayesinde Son dönemde teknolojik gelişmelerle birlikte o eski acılarımız yok tabii yani. Evet, Hakikaten değişti. çok ciddi olarak gelişti. Gene de diş hekimi korku sözcüğüyle beraber anılan tabii, bir tabii. doktor Tabii tabii ama eskiye nazaran ben bir azalma olduğunu hissediyorum. Kendi Mut adıma da öyle. Mutlaka. Birçok insan adına da öyle. Çünkü hem gerçekten gelişti. Teçhizat yani. gelişti. Hem evet, görüşturuyorlar. Işte, bu narkotik... E, bulunan para paraklar, ilaçlar. Doğru. Gerçekten etkili oluyor. Kendi dişi, o, dişçik, o, o tür karikatürler falan çok vardır. Dişçiye gitmek, gitmemek falan. Burada tabii e, toplumsal e, yaraları e, böyle ağızdan almakla ilgili benzetme. Hı -hı. Dişçi ve cerrah çok kullanılıyor benzetmelerde aslında. Gene Bernard Show'dan gidiyoruz. Doktorun e, ikilemi diye bir oyunu var. E, doktor ve hasta sözcüklerinin gerçekte onların işçi ve işveren olduğunu gizleyebileceğini ...kimse unmasın demiş... Hmm. ...işçi ve işveren... ...e öyle aslında... <gülüyor> <gülüyor> ...gene Werner Show'dan gidiyoruz... E, ...doktorlarla ilgili... E, ...şöyle küçük alıntıları var... ...olduğu gibi... E, ...ifadelerin hepsini okumayacağım ama... ...bir biyoloji bilimine... E, ...inanmayan... E, ...ya da kulak asmayan doktorlardan bahsetmiş... Allah. E, ...evet... E, ...sonra doktorların dolandırıcılığından... ...bahsetmiş... Ee, ancak acil durumlarda doktorlara açıklanabilen gizli günahlardan bahsetmiş. Hmm. Bunlar kimi zaman çeşitli konuşmalarında kimi zaman oyunlarından alınan şeyler. Ee, uyumsuzluktan doğrudan bir alıntı veriyorum. İnandırıcı yalan söylemeyen bir hekim yanlış meslek seçmiş demektir diyor. Hmm. Çünkü bazen de hastayı üzmemek için e, ya da kötü bir haber verirken... ...uygun konuşmak... ...bir de öyle uygun konuşamayan... ...bam diye söyleyen doktorlar diye ikiye ayrılır. <gülüyor> meslek olarak hakikaten... ...çok dile gelen bir meslek. Şimdi o aklıma geldi bir yandan. Hani çok hakikaten tartışıyoruz sürekli... Yani ...doktorların tavırları... Dile gelen derken? Dillendirilen anlamında. Ha, yani evet, çok evet. sık konuşulan Doğru. anlamında... Doğru. Ee, sen bunlardan bahsederken o aklıma geldi. Hatta ben de şey aklıma geldi. Bana da böyle vakit kazandırmış oldum. Hemen notlarıma baktım. <gülüyor> <gülüyor> Hipokrat şey demiş e, hastanın e, ona refakat edenin ve yakınlarının da e, yani işbirlikçisi olmalı. Onlarla işbirliği içinde olmalı doktor gibi bir ifadesi varmış Hipokrat'ın. Hmm. Zaten böyle olabilir ya da olamazlıklarıyla e, doktorları bazen seviyor ya da uzak buluyor ya da korkuyor ya da illa ona gitmek istiyoruz falan böyle bir durum efendim şovu bitirelim ee, sıradan insanlar hukukçular rahipler ve doktorlardan korkmalı demiş yetki ellerine geçti mi zorba olduklarından bahsetmiş hmm. ee, bazı hukukçular bazı rahipler ve bazı doktorlar için geçerli olabilir tabi hepsi için değil bu, ee, bu da e, binbaşı barkar oyunundan Efendim Edward Galeano doktorlardan bahsetmiş aynalarda. E, doktorlar yüzünden ölmek başlıklı kısa bir alıntısı var. E, sevgili doktorlarımız Aynalar değil sakın, mi? Sakın aynalar evet Hı -hı. E, kırılmasınlar, ya gücenmesinler e, alıntılar veriyoruz doktorlara tarih ve zaman içindeki bakışlar e, çok güceltmekle e, yerinde bine batırmak, çok korkmakla çok güvenmek arasında bir ikilem söz konusu. Biz de onları aktarıyoruz. E, her yönüyle bakmaya çalışıyoruz yani bir yandan. Evet Hı -hı. E, efendim <gülüyor> bazen kork okuyorum bu ülkede biliyorsun böyle hamam filmi çevirip hamamcılar derneği saldırıyor falan, <gülüyor> falan çünkü. Kapıcılarla ilgili bir şey var mı? <gülüyor> evet. evet. Efendim doktor yüzünden ölmek başlıklı küçük yazısında da Galeano her şeyi tedavi etmek yüzünden ölenlerden söz ediyor biraz. Bu hani kötü kandan kurtarmak için kesik atıp kanını akıtmak hiç gerekmediği halde bu ameliye yüzünden kansız kalması işte hmm. hani sülük yapıştırmak falan. Bir sürü doktor yapmıştır ama hiç işte gerekmemiştir falan gibi bir takım olayları içeren kısacık bir alıntı o ee, yanlış uygulayanlara iğne batıyor. Ee, Monteinde hekimlik üstüne de sen geçen programda neden bahsetmiştin hani e, bir doktora gidiyorsun başka şey söylüyor veya farklı farklı tanılar koyuyorlar insanın kafası karışıyor. E, tabii hani gibi. bir danışılan olarak hani bilmediğimiz bir alan olarak hekimlik. Ee, ...bir dil birliğiyle ilgili bir sorun var... ...bu bazen normal bir şey tabii... ...ama bir yandan da baktığın zaman... ...insanların kafası karışıyor... ...çünkü hani özellikle sosyal medyada... ...televizyonlarda... ...alışılagilen sürekli olarak gördüm... ...işte kolesterolle ile ilgili... ...işte tansiyonla ilgili... ...işte su içme ile ilgili vesaire vesaire örnekler Doğru. veriyorum Süt Çok mideye yani. çok yararlı. Evet. Sakın içmeyin. Zehir evet. <gülüyor> falan. <gülüyor> ya bu ee, vejetaryen beslenmeyle ilgili işte protein alımı, beslenme ile ilgili çok. vesaire vesaire hani Doğru. çok kafa, hani karıştırıcı. kafa karıştırıcı bir durum söz konusu. Bir dil birliği olmadığı için. Belki Montaigne evet aynen. bağlıyordur evet. Tam onu bağlamış. Zaten bu biz zaman zaman bilimden söz etmemiz e, söz konusu olduğunda bu half life of knowledge diye bir şeyden sık sık bahsetmiştik. Yani Hı -hı. Bilginin yarı ömrü aslında bilim sürekli gelişip değişen bir şey hı hı. E, ve e, o değişim içerisinde doğrular yanlış ya da yanlışlar doğru oluyor. O kadar şimdi. iddialı olmamak gerekiyor demek ki. Evet hiçbir konuda e, hekimlik üstüne yazısında birkaç küçük alıntı okuyacağım Montaigne'den bir hekimin bir başka hekimin reçetesini hiçbir şey eklemeden ya da eksiltmeden kullandığını gören olmuş mudur? Bundan anlaşılıyor ki hekimler ünlerini dolayısıyla kendi yararlarını hastalarının yararından daha çok düşünüyorlar. Aralarından en bilgisi en eski çağda bir hastaya bir tek hekimin bakmasını gerekli saymıştı. Çünkü o hekim başarılı olmazsa bir tek adamın yanlışı bütün hekimlik sanatına yüklenecek kadar büyütülemezdi. Başarılı olursa da tersine şeref payı da büyük olurdu. ...şimdi tabii doktor çok olunca senin dediğin bu kafa karışıklığı ortaya çıkıyor. Zaten denemesine bakınca Montaigne'in görüş aykırılığı, değişkenlik, çatışma gibi sözcüklerin ön plana çıktığını görüyorum... ...bütün metni okumadığım için. ikimiz de Kerem'le tıp tarihini şöyle çok genel olarak bir gözden geçirdik birkaç belli başlı doktoru anmak için... E, hepsini bir arada sanki kullanmış e, Montaigne. İşte mesela e, Asmlep As Piyades'in e, söylediğini, Alkmeon yalanlamış. Diokles'in söylediğini, Strato tam tersini söylemiş. E, ondan sonra Plinius e, hepsiyle ilgili e, bir şey işte daha böyle e, uzaktan bakmak e, gerek, e, kestirilemez e, gibi bir genellemede bulunmuş. E, bir sürü isim var burada. Erastratus'tan Aristo'ya, e, Chrysopos'tan e, efendime ...söyleyeyim e, Meselina'ya kadar... E, ...şöyle gidiyor yazı aslında... ...o böyle söylemiş, diğeri onun tersini söylemiş... ...öbürü de onun tersini söylemiş... <gülüyor> ...şeklinde... E, ...merak edenler... E, ...bu denemeyi okuyabilirler... O zaman bir şey hakları verelim... verelim. ...Biddles'dan... ...sevgili Biddles'dan, Dr. Robert... ...evet... Robert Biddles'dan dinledik. Ee, şimdi efendim e, işin tarihine geçerken e, koç yayınlarından, üniversitesi yayınlarından basılan birkaç arpa boyunda e, kadın doktorun durumu ile ilgili e, bir şeye baktım. Hatta İlk yayın dönemimizde sanırım kadın başlığını incelerken de bu konuya biraz değinmiştik. Yani tıp fakültesine girerken ve mezun olurken kız ve erkek öğrencilerin sayısında hemen hemen hiçbir değişiklik yokken uzmanlaşma ya da cerrahiye kayma söz konusu olduğunda birdenbire müthiş bir düşüş saptanıyor. Burada aslında toplumsal beklentinin, yönelimin, işte ailede kadına verilen rolün, çocuk sahibi olma, eve erken dönme, evine vakit ayırma gibi şeylerden dolayı... ...tıp gibi bir e, alanı seçmiş ve doktor olmuş kadının bile daha zorlu çalışma alanları ya da saatleri olan şeyde... E, geride Tercih etme Evet, geride durduğuna evet, bahsediyor değil bu yani geldi. Evet, öyledir de hakikaten... Öyle. Mesela cerrahi alanda özellikle. Evet. Yani cerrahi alan değil de atıyorum işte, işte çocuk eee doktorluğu. Orada bir fizik liste tedavi, de var. Değişiyor. Bilgisayar. Bazılarında eşit gibiler, bazılarında geri gibi. ama cerrahide çok belirgin. Evet. Bir de uzmanlaşmayı, panpratisyen hani, hekim daha böyle saatli çalışıp evine dönüyor falan Hı -hı. ya onu tercih etme söz konusu. Bir de tabii hani hekim ve otorite olma başlıkları bazen erkeği de beraberinde getiriyor. Toplumdaki beklenti bu yani. Hı hı, doğru bazen güvenle ilgili Doğan açıkları da yazı konu almış. Bir değinmek istedim. Hı hı. Şimdi efendim benim elimde... Biraz tarihe bakacağız. TÜBİTAK, evet ikimizde de çok kaynak var Kerem'le. TÜBİTAK'tan basılmış bilim tarihi var. Colin Ronan'ın. Hı hı. E, önce çok geçmişten bahsediyor Yani Yunan, Yunan tıbbının kurucusu sayılan İlyada'da da, da adı geçen Asklepios Aslında bu Asklepios gerçekten var mı yok mu çok mitolojiye de giren bir yanı var Ama e, var gibi de kabul hı hı. ediliyor Hatta bu işte evvelce bahsetmiştik mitolojiden bahsederken Bu değneğin üstündeki yılanlar da tıbbın simgesiydi falan ee, şimdi tedavi sanatını bu Asklepios, insan başlı ve at şeklinde olan Chiron'dan öğrenmiş. Hmm. Ee, bu bilgiyle bütün insanları ölümsüzleştireceğinden korkan Zeus da, onu bir yıldırım darbesiyle Asklepios'u öldürmüş. Hmm. Yani doktorları öldürmenin en eski, bu Zeus, var ya, bu Zeus, var, ya, bu Zeus var ya, kendine <gülüyor> rakip gördüğünü. <gülüyor> Şimdi Hipokrat'a yavaş yavaş geçiyoruz. Daha gerçek kişiler. Bilimsel tıbbın ilk işaretleri Hipokrat'ta görülüyor. Milattan önce 5. yüzyıl sonu 4. yüzyıl başından bahsediyoruz. O kadar eski. İstanköy'de. İstanköy'le evet. Kos adası. Gittim mi? Gittim. <gülüyor> ben de gittim. Gittim mi? Pek evet. sevimli bir adadır. O uluçınar. Evet. Şimdi zaten İstanköy'te... ...tıp ekoli denilen bir ekol var... Hmm. Ee, ...ve Hi, Hi, Hipokrat da onun içinde... ...Hipokrat külliyatı diye... ...60 çok önemli metinden oluşan... ...bir külliyatı var Hipokrat'ın... Ee, ...bu... E, ...burada e, sevgili... ...programcılarımız Timuçin Oral'la ...Şenol Aileyi da ben bir andım... E, ...bu çalışmaları yaparken... ...onların programının adının... E, ...çok e, yakınından geçiyor... ...Hayat kısa, sanat uzun ifadesi... ...Hipokrat'a aitmiş... Keremciyim bilmiyordum Ben bilmiyordum Evet ee, Hipokrat'tan sonra gene bahsedeceğiz ama bu özellikle adı çok bilinenlerden İbn-i Sina'ya geçiyorum ee, Hep böyle batı batı gitmeyelim 900'lü yıllardan bahsediyoruz İslam dünyası Onun da kanun adlı ansiklopedik bir tıp eseri var Yıllarca çok yararlanılmış ee, İbn-i Sina e, daha çok sırtını Kur'an'a ve Aristo e, felsefesine dayıyor bir de şimdi ben şuna dikkat ettim ya bu yani bizim büyük yalnızlığımız diye bir film mi vardı? Kitap var bizim Kitap. büyük çaresizliğimiz. Çaresizliğimiz evet ben de bizim büyük cehaletimiz diye zaman zaman çalışırken ne kadar öğreniyorsam o kadar şey hissediyorum bu Döning tam tersi noktası aslında. Ne kadar çok şey bilmiyorum diyorum. Hı hı. E, şimdi Ebu Bekir El Razi diye birisi ne kadar tanınmış bir isimmiş. E, nedense hastane ismine konduğu için i̇bn Sina'yı daha çok biliyoruz. İran çıkışlı e, bu İbn-i Razi. E, Batılılar Razes diyorlar. 800'ler, 900'lerden bahsediyorum dönem olarak. E, zaten siyasi ve sosyal eşitliğe de inanan bir adam. E, tıp adamı bilimin e, aslında çok gelişmiş bence bilimin sürekli gelişmekte olduğunu bulunan bir şeyin öyle kalmayacağını ileri sürmüş demin konuştuğumuz konu e, El Zehravi diye bir adam var cerrahlı çok ileri hmm. e, İbn Rüşt benim daha duyduğum birisiydi bu Endülüs ekolünden gelen hmm. o e, gene çok kapsamlı bir tıp eseri var ve daha tanınmış dediğim gibi El Küf diye biri var. Hiç duymamıştım. 1200'ler kılcal damarları ilk defa bulan ve o konuda uzun yıllar eserlerinden yararlanılan bir şahıs olmuş. Böyle yabancı şeyde ise sana şimdi hemen size vereceğim. Çok tanınmış bir Galenos var. Galen diye de geçiyor. Dergemalı. Efendim gladiyatörlerin hekimiymiş bu. Çok Bergamalı ilginç. aslen değil mi? Efendim? Bergamalı. Bergamalı. Eczacılığın evet, evet. Ee, evet, kurucusu aynı zamanda. İonya uygarlığının evet önemli bir hekimi. Bana şey ilginç geldi gladiyatörlerin hekimi olduğu için özellikle sinir kas ve liflerle ilgili müthiş bilgiler. E, evet işte 20. yüzyıla kadar ilaçları kullanılmış. Vay. Yani çok ilginç. Vay. Bende de e, Kudret Emiroğlu'nun İş kültür yayınlarından çıkan gündelik hayatımızın tarihinde ilginç notlar var onları aldım. ...Roma'da İsa'dan önce 220'de maaşı şehir konseyi tarafından ödenen hekimler atanması başlıyor. Ta hani İsa'dan önce 220'de başlanıyor. Oo, yani. Maaşlı. Evet maaşlı. Çin'de de merkezi hükümet İsa'dan önce ikinci yüzyıldan başlayarak... ...şehirlerde hekim istihdam etmeye başlıyorlar. İsa'dan önce birinci yüzyılda da bütün önemli şehirlerde artık hani... hekimler ...hekimlere kavuşuluyor... Kilise taasubunun egemen olduğu dönemde 895 yılında toplanan Nant Sinodunda hastanın günah çıkarmasını kararlaştırma durumu söz konusuymuş. 1215'te Papa 3. Innocentius ıı denir. Evet. Süre, telafizu, doktorun evet. günah çıkarmayan hastayı görmesini yasaklamış. Vay. Bunlar böyle tıp tarihiyle ilgili ilginç notlar çok eee oldular. Eee Roma imparatoru Büyük Konstantin İsa'dan sonra 331'de eee putperestlere ait hastaneleri kapatıp e, yenilerine yenilerini açmasıyla hastane ve hastalıkla ilgili antik gelenekten Kopuş'un sağlanmasını bir nebze hani sağlamıştır. 12. Yani. yüzyıla kadar da yalnızca kilise ve manastır örgütlenmesi içinde yer alan hastaneler. Bundan sonra şehirlerde artık sivil yönetimlerin hani geçiyor. Hmm. Bizde ise Selçuklu ve Osmanlı hani Şifa geleneğinden hastaneye geçiş 3. Selim'in 1794'te açtı. Zeytinburnu askeri hastanesiyle başlamış. Üçüncü selim ee, bayağı geç aslında. Evet. evet. 1924'te de hastane tedavisini teşvik, teşvik etmek için e, İstanbul'da, Ankara'da, Sivas'ta, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır'da e, numune hastaneleri açılması kararlaştırılmış. Hmm. Hmm. Bu, bu notlar var bende. Evet. Evet ben de devam edeyim o zaman Gene aynı kaynaktan ee, Biz e, Twitter'dan mutlaka bu Çok vurucu bir sürü değiştirici Şey yapmış bazı hekimlerin adlarını Bir ard arda yayınlarız Bulduğumuz resimleri de keza çünkü Hepsini söylemeye olanak yok Ama e, Anmak istedik bir kısmını e, Herofilos var bu İskenderiye tıp ekolünden Geliyor kadavra üzerinde ilk e, Çalışan hekim olarak çok Hı. önemli Ve tabi ki tıp tarihini değiştiren bir bir şey bu aslında. Çünkü hep hayvan üzerinde çalışılmış o zamana kadar. E, sinir sistemi ve e, kalple ilgili çok önemli şeyler bulmuş ve vücuttaki hani diyorduk ya bazı şeyler mesela kalamuz Herofili yanlış telaffuz etmiyorsam kalpteki bir çukurcuğun adıymış. Bu doktordan hmm. geliyor. Torkular herofili sinüslerle beyin zarı arasındaki bir noktanın adı gene bu doktordan geliyor hmm. ismi. Hayli ilginç. Bir de eee erestriatos var. Çok o da e, adı geçen eee milattan önce 300'lerden bahsediyoruz Sakız Adası'ndan. Çevremiz ne kadar ...çok bilim adamı e, üretmiş... E, ...ölüm sebebi için ilk otopsi yapan doktor olarak biliniyor bu da ilginç ve metabolizma incelemelerinde ilk kez yapan şimdi tabii biz bir e, İslam bir de Batı Yunan ve Roma'dan bahsettik e, tabii ki eski Çin Mısır ve Mezopotamya'nın yanında böyle e, otacı şifacı keza kızıl derilerin doktorları var e, benim elimde gene Clifford Caners'in Halkın Bilim Tarihi diye bir kitabı var TÜBİTAK'tan basılı özellikle kızıl ve Amazonlardan yararlanan e, ilaç sektörü ve doktor Doktorlardan bahsedilmiş orada. Efendim Ömer bize işaret ediyor karşıdan. Bitirin artık diye. Bitiriyoruz. <gülüyor> Ömer'e de sevgiler. Teşekkürler. Evet. Teşekkür ediyoruz. Doktorlar bitmez. Biz Twitter hesabımızda bazılarının isimlerini bahsettiğimiz şeyleri söyleyeceğiz. Sağlıklı bir hafta diliyoruz size. Sağlıcakla kalın. İyi Sağlıcakla haftalar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.